Bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya.